Biliyorsunuz ki peygamberler içerisinde Musa kelimullah Allah ile konuşurdu. Her peygamber Cenab-ı Hak ile konuşur. Sen de konuşuyorsun. Duaların hak ile konuşmaktır. Kur'an'ı okusa bir adam da yase dese ki ben Allah ile konuştum dese yemin etse o adam yemininde yalancı değildir. Allah'la konuşmuştur Kur'an'a korkusu çünkü. Musa peygamber ayrı bir hususiyet var. Tura gidiyor. Tevrat'ta Cenab-ı Hak ile bin bir kelimede görüşüyorlar. Ona onun şiir kelim denilmiş.